No radio. Aşkarim Polor çaynırımı yatacık. Sesli Meram başlıyor. Bağsız, bağlantısız ve bağımsız seslerin birbirine değdiği program Sesli Meram, bir anlatma çabası, bir var olma gayreti, bir hayatın umuduna varabilecek miyiz ya da hayata dair bir umut kalmış mıdır diye soruların birbiri peşi sıra yenilendiği dokuz günlük bir aranın ardından işte yeniden bu hafta karşınızdayız, geçtiğimiz hafta malum bir ara vardı. Ee, o arayı farklı şeyler yaparak değerlendirmek gereği hissettim ben de bir yandan. Epeydir görmek istediğim, görmek isteyip de aslında anlamak istediğim bir yere bir seyahat yaptım. Ona dair detayları bildireceğiz. Atmospheres kaydıyla ile başladık. Dikran Amasyan, Arbe Henriksen, Eivint Osset ve Young Bank dörtlüsü. ECM Records etiketinden yayınlanmıştı bu kayıt. Yeni yayınlandı bu kayıt. Bunu da orada edindiğim kayıtlardan birisi olarak değerlendirmekte fayda var. Biraz işte o gittiğim yere dair anlatmaya çalışacağım. Biraz da bugünün ülkesinde şu bıraktığımız noktadan ileride aslında nasıl da gerilemeye devam ettiğimizi ya da hayat bahsinin her nasıl şekillendirildiğini görmeye gayret edeceğimiz bir 45-50 dakika müzik diz kısmı 45'in yakalık bir bölümü sizlerle paylaşacağım ama ne kadarını becerebiliriz bilmiyorum. Çünkü bir hayat ihtimalini ararken karanlığımız güncelleniyor. Bir hayat ihtimalini aramaya çalışırken yerle yeksan etmeyi ya da yerle yeksan edebilmeyi kendisi şekillendirmeye ve güncellemeye devam ediyor. Bu aynı zamanda sadece bir odağa, bir noktaya değil. Tıpkı bugün işte Geçtiğimiz haftaydı 15 Eylül Hrant-Tahpari'nin doğum günüydü. 62. yaşının doğum günüydü. Eğer katledilmeseydi şayet. Adın anısına adına düzenlenmiş olan bir ödül töreni var. hrant ödülleri. Bunun 8.si bu sene biraz öncesiyle verilmeye başlandı. Işıklar kapsamı altında anılanlar var. Ayşe Çelik Halkların Koro, e, Birliği ve Düze varabilmek için bu uğurda, bu ülkede, şu şartlanmışlık dahilinde bir şeyleri aksettirip de konuşabilmek için gereksinim duyduğumuz her şeyi ortaya çıkartan Saadet Özkan gibi isimler ve genellendirmeler haricinde Barış için Akademisyenler, Halkların Köprüsü Derneği ve işte Ayşe Öğretmen. Böngüyü sürekli tekrar edebiliriz. Asıl meselenin bu karanlıkta bile... Barış istencini sonuna kadar savunmak ve barış istencini sonuna kadar hem muhafaza edip hem de üzerine titremek olduğunu ortaya çıkartan ve gerçekleştiren bir mefhum olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bugün yaşaya geldiğimiz, bugün yaşamak zorunda olduğumuz şeylerin ki bir de bir yandan barışa yürüyorum. Aktiviteleri var, aktivistleri var ödül alanlardan ve aynı zamanda Amasya madeninde 220 maden işçisinin direnişiyle hayatını geri kazanması ve haber nöbeti gibi gerçekten gazetecilik adına ya da gazetecilikten geriye ne kaldıysa özgür basından onun adına bize lazım olanı bildiren, sunan ve paylaşan yapımlar ve mefhumlar ortadayken ve bunlarla ilgili paylaşımlar kendini yinelerken karanlığımız güncellenmeye devam ediyor. Hayatın hakkını yerle eksan edebilmek, hayat hakkını yerle bir edebilmek için çabalara düşülmesi artık e, gizli saklı değil. Bayağı da bile isteye ve gerçek kılınarak bunun üzerinde çalışarak gerçek kılınmaya çalışılıyor ki şu an ortasında kalak aldığımız yer saha, tüm bu bahisin ya da işte anlatmaya çalıştığım şey karanlık çağında bir tamamlayıcısı. Dünden bugüne taşınıp, dünden bugüne var edilen ya da dün olup da bugün yeniden türetilen Tüm yok etme mefhumunun her nasıl güncelliği için çalışıldığında aleni örneklemeye devam ediyor. Çünkü türetilen, çoğaltılan ve yine yeniden işlenen, biçimlendirilen bedenlerin dönüştürülmesi gayreti. Biyopolitik tahakkümün evreleri arasında güncellenense en nihayetinde bu karanlık imgeler toplamını göstere giriyor. Cerahatin sıradan değil, tek bir gün değil, asla tek bir kez değil ve tek bir yere değil, her gün, her an yinelendiği uzamda... Vahamet bütün bu karanlık odağını işaret ediyor. Biopolitik çerçeve her güne nakşedilip her günün merkezinde ilave her yapılandırma tüm bu döngünün kesintisizliği içindir ve onun adınadır. Hayatlarımıza kastın daha doğru doğmaz başladığı bir ülkenin gerçekliğidir o mesele. Tümleşik bütünleşik yok etme döngüsü sözden başlayarak sese ezme, biçme, hayatın her anında bu sınırlandırmayı nihayet kılma, bir çabalar toplamı olarak şu içinde toplandığımız katran kara sahayı imlemektedir. Birbirlerine hep lehim edilmiş olan ceraat var edilen, tahakküm, hep sonsuz bir tehdit döngüsü olan bu biyopolitik linç ematiğinde bariz kılmaktadır. Yaşanan yerin, yaşamağı mecbur kılınan sahanın, geçmiş bağları betlik, fenalık ve daha derin tehditlerle birlikte işlenip kesintisizleştirilendir. Mesele, Tüm bu vahim döngünün yenilenmesindeki cüret de saklıdır zaten haddizatında bugün bile. Yaşaya gelmek, yani sadece hakkını savunabilmek bağlamında bile nasıl zora koşulduğumuz, nasıl bile isteğe hakir görüldüğümüz, nasıl bili isteğe bir kenara itildiğimiz ortaya çıkıyor. Hani birazdan konuşacağız ranting ödüllerinde bu sene kim kazandı diye. Onunla da ilgili ufak da olsa bir detay vereceğiz. Ama şu çerçevede, o perspektifte sadece ışıklar kategorisinde yer alan isimleri gördüğünde... ...koca bir Türkiye selamlaması karşımıza çıkıyor. Diriniş, mücadele, savunma, hakkı geri kazanma. Ya da sözüne sahip çıkmayacaksan direkt çürüme. Çürüyecek miyiz, yaşayacak mıyız ya da yaşama ihtimalini değerlendirebilecek miyiz? Bütün mesele de galiba biraz oradan ileri geliyor. Bütün mesele kendini tekrar ettirmekten asla kaçınmayan ve... Hani 15 Temmuz darbe girişiminde siyasi parti din değil, değil gözetmeksiz darbe karşıtı ve demokrasiden yana tavır alıp katledilenler için bahsedilenler ya da onlar da ışıklarda bugün ödül kazananlardandı bahsettiklerimiz genel ve hepimizi ilgilendiren nasıl bir ülkeye doğru evrildiğimizi de ortaya çıkartan bir mefhum olarak karşımıza çıkıyor. Anlata geldiğimiz şeyler ne ufak bir bahis ne bir kenara atılıp gidebilecek bir şey ne de üstün körü addedelip de rahat rahat zihneye çekilebilecek bir şeydir. Hamasyan, Henriksen, Arzett ve Bank dörtlüsünden dinlemeye devam edeceğiz. Norradio, aşkarim kolor çaynırı mı yacık? Önce Gomidas Farta ve Ziranizar düzenlemesi geldi. Arkasına The traces Thraises'de bir katman. Katmanlar arasında seyir-i sefere ediyor. Dörtlü. Tigran Amasyan, Arbe Henriksen, Eivind Arset ve Jan Bang. Ee, gerçekliği zannedersem sorgulamamız gereken gerçekliği şu istiklalin sesi gelmeye devam ediyor. Mesela fonda bunu da görüp de anlayabilmek ya da sorgulayabilmek için de bir e, nüve ortaya çıkarttığını kesin olarak değerlendirmekte fayda var. Yaşana gelen ya da yaşatılmaya gerçekten hakkında ortaya çıkartılan ve biçimlendirilen şey bizatihi bu üst üste biriktirilen ve yıkım olarak şekillendirilenin ne olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu sene Hranting e, Ödül Töreni'ne denk geldik 8.sine. Orada kız çocuklarının evlendirmesine karşı mücadele veren Teresa Kaçinda-Moto bu sene ödülü kazandı ve anlatıla gelmesi gereken şeylerin aslında nasıl bunca yakınımızda ve nasıl gözümüzün önünde olduğunda ortaya çıkarttı. Tüm şifre ve tüm bahis hayata dair olanı anlatabilmek gayretinin tam da merkezinde duruyor. Zaten bunu fark edebilirseniz, bunu bir kez olsun işitebilirseniz eğer, gerçekliği de sorgulamaya devam edeceğiniz, gerçekliği de bir yandan e, ayrımsız bir biçimde ortaya çıkartabileceğiniz kesin olacaktır ki, e, Murat Mahçı'nın bir tweetini paylaşayım, HDP İstanbul'dan aynı zamanda Norzarton köyesi kendisi. E, Meşhur bir film var. Promise diye bir film. Bu film daha yayınlanmadan işte ismi Ali Eyüpoğlu olan bir zatı şahane gibi magazin köşecisinin dilinden işte başımıza ağrıtacaklar yine. Yollu göndermeler ve abuklamalar daha doğru diyebileceğimiz bir şey ortaya çıktı. Ama gerçekte olan şey yıkımın 1915'ten itibaren bir şeylerin ortaya çıkartıldığını göz önüne alabildiğinizde ya da 1915'i bir referans noktası olarak aldığınızda, bugün şu ülkenin şu halini gördüğünüzde nasıl aynı noktalara devam ettiğimizde bir yandan anlatmaya ve gerçek, gerçek kılmaya devam ediyor ki 1915'in karanlığına varabilmek 25 sene gibi uzunca bir süreyi el aldı. Çünkü Adana yöresi ve Kilikya krallığında gerçekleşen bir dönemin Kilikya krallığının daha sonra Adana yöresi Harput Mamırötlü Aziz ve işte bugünün Suriye sınırlarına doğru çemkirlen o böyle uzatılan ve genişleyen bir alanın içerisindeki Ermeni halkına dair belli aralıklarla bir katliam, bir taarruz gerçekleştiriliyordu ki 1908 yılında bu önderliğini zabileceği an e, Kirkorzorap diyebiliriz Kirkor zorrap gibi isimlerin e, Yeşe Çenenslerin ortaya çıkarttıkları ve birleştirmeye gayret ettikleri demokratik ulusal birliktelik bir tahayyül yani anayasa bahsini ortaya çıkartan ve gerçek kılan hayatın aslında nasıl sorgulanması gerektiğini, hayatın aslında her ne olduğunu da idrak edebilmemize yol veren bir uzağımı bildirdikten sonra 1915'in karanlığı temellendirilir. Aşağı yukarı 1,5 milyon diyoruz ama nereden baksanız bu bölge sahtı içerisindeki 3 milyon civarında insanın Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler, Nasturiler, Rumlar, Yahudiler, Ezidiler ve uzayıp giden bir inançlı inançsız sisteminin dışında tutulmayı amaç edinen ve o tekilliğin dışında tutulmayı amaç edinenlerin hepsinin toptan Taarruzla beraber yok edilmeye sevk edildikleri bir karanlık, sadece Ermenileri bağlayan bir şey değil, bu toplumun hepsini bağlayan bir şey. Ne de magazin köşelerinde işte Ali Boğulları gibi isimlerin, bunlar bize işte Kirkoryan öldükten sonra başımıza musallat olduğu işlerden birisi diye bahsedilen bir mesele değil. Ki aynı şekilde Şeral'in Sarkisyan'ın kaleme aldığı bir not var, işte onu da Murat paylaşmış, oradan okuyalım ermenehaber.am'den e, dünyaca ünlü Ermeni asıllı Amerikalı şarkıcı ve oyuncu sinema oyuncusu Şer Twitter sayfasında Ermeni soykırımını konu alan Promise filmiyle ilgili şöyle bir paylaşımda bulundu. Bu filmi çok uzun bekledik Erik. Seninle gurur duyuyorum. Kirk de gurur duyacaktı. Siz dünyada Ermenilerine dünya Ermenilerine seslerin duyulma fırsatını sağladınız diye yazdı. Sadece bu kadar tırnak içerisinde ki Terry George'un The Promise filmi Ermeni soyklabı sırasında geçen bir aşk hikayesini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Christian Bale, Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Shoei Agde Salou, Angela Sarafian, Jean Reno ve Kevot Malikyan gibi isimlerin yer aldığı filmde 11 Eylül Pazar günü Toronto Film Festivali'nde yapılmıştı bunun premieri. Senaryosunu Terry George Robin Schurkort yazdığı filmin yapımcılığında Kirk Kerkarya'nın de kurduğu Survival Pictures kurumu üstlendi. Bu 2017 Oscar ödül törenlerinde de bir ihtimal adaylığıyla ilgili bir bahis var. Ama mesele zaten o... Şimdi şu anda anlattığımız işte o karanlık bahsi, karanlık çağı, niye uzun cümleler kuruyorsun, illa her şeyi e, geniş geniş mi anlatman lazım diye sorup çekiştirenler var ya işte mesele. Kendisinin gerçekliği, kendisinin gerçekliğini ortaya çıkartan şey bu yıkımın, bu aslında yapılan bitilerin olan bitenin tam da 1915'te bağlantısını ortaya çıkartıyor. Göre geldiğimiz şey ya da anlamaya çalıştığımız şey ya da yaşamaya gayret ettiğimiz şey bütün bu bahislerin nasıl birbirinin üzerinde ortaya çıkartıldığı, bütün bu bahislerin nasıl şekillendirilmeye gayret ettiğinde bahisle bir ihtimal değil, bir olasılık değil ve gerçeklikle karşımıza çıkartıyor. Yaşam hakkının üzerinde yıkımın ortaya çıkartılması, yaşam hakkının üzerine gerilen ağ hepimizin hayatını da mahvediyor. Bu seneki Frantzink ödüllerinde bu yılın Türkiye'den sahibi Diyarbakır Barosu ve bir yerde de Tahir Elçi oldu ki Barış'ın elçisi olarak nakde edebileceğimiz ya da barışın elçisi olarak anabileceğimiz bir insanı hayattan kopartanların, hayattan geri alanların hesap verebilecekleri bir ülkeye varabilmek için gerçekliğimizi hem sorgulamaya ihtiyacımız var, hem de nasıl ısrarla geriye dönüp 1915'in karanlığını bu ülkede yeniden ve yeniden ve yeniden ve yeniden ve yeniden, ve yeniden Aralıksız bir tebiye yenilendiklerini, yenilediklerini ortaya çıkartan bir mefhum karşımıza çıkıyor. Sorgularsak eğer, şayet doğrusunu bulmak istiyorsak eğer, yüzleşmek tek şansımız. Radyo. Aşkarim Color saynırım iyicek. Evet Non devam ediyoruz Sesli rağmen belki çok kısa gittiğim yere dair anlatacağım ama ranting ödüllerine denk geldiğimiz için bu hafta bence ondan da bahsetmemizde fayda var. Rant Apart'ın sözü ya da Rant Apart'ın göstermeye gayret ettiği şeyi paylaşmış isimlerden birisi Tahir Elçi ki Diyarbakır Barosu ya da Dikrene Gert ya da Ahmet Barosu'nun bu sene Türkiye'den ödüle layık görüldüğünü görmek, daha doğrusu hissediyorduk da öyle tahmin etmiyordum. Barış için akademisyenleri de ön planda tutuyordum ama vahim bir şekilde kameralar önünde katledilmiş bir Baro Başkanı'nın ardından galiba Barış'a duyduğumuz özlemi yaklaşık nereden baksanız bir asırdır Barış'a duyduğumuz özlemi anlatabilmek için Frantik Fakfı gibi küçük tefek Yapımlar ya da Musa Antel ödülü gibi küçük tefek ödüllerin arasında biz kendi bahislerimizi etmeye devam ediyoruz. Biz kendi anlatmak için dediğimiz şeyleri birleştirmeye ve soluk alabilmek için mücadele edimini her yerde ve her şekilde bahsetmeye gayret ediyoruz. Bugün yaşaya geldiğimiz ülkenin neden bu şartlar altında giderek kanıksanmış bir biçimde e, zapturapt altına alındığını ve karanlık bahsinin nasıl güncellendiğini görmek isteyenlere, sadece Tahir Elçi'nin katledilmesinin olduğu o anı seyretmesini bir kere salık veririm. Diyarbakır barosunda bu bağlamda barış için mücadele aktivistisinin hareketlenmesini ve umutlu, umudu, umutsuzluğun tam da orta yerinde yeniden yaşartabilme mücadelesinde tuttukları saflar için, attıkları her adım için o kutsallaştırılmış devlet çalgonunu, makamını ve mekanizmasını bu duygu politik eksendeki hayatlarımızı çürütme gayretinde alaşa etmesine karşın halen varız ve buradayız diye bildikleri için de tebrik etmekte fayda var. Aynı hani zamanda Granting ödül Granting vakfı ödül komitesine de teşekkür etmekte fayda var. Hani nasıl ee, DBP'li belediyelere kayyum atanması söz konusuydu. Ya da HDP'nin kendisine de kayyum atayalım diye bayram üzeri ya da bayram aralığında bir aralıkta ismi lazım diye bir vekilin kalkıp işte onlara kayyum atayalım. İşte PKK'nın yayın organı evrensel kapatılıyor manşeti gibi günün e, sidikli mecmualarının gazetelerinin bugün anaya, merkez medya olarak değerlendirildiği bir yerde söz hakkı kısıtlanırken ve bu benzeri eylemlerle tüm ülkede muhalefet denilen imha etmek, sınırlandırılmak istenirken sadece gerçekliğimizi bir kere düşündüğümüzde sadece gerçekliğimizi bir kere konuşabildiğimizde ya da onun üzerine düşünebildiğimizde işte asıl lazım olanı da fark etmemiz söz konusu olacak. Asıl lazım olanın eşitlik, adalet, hürriyet ve barış olduğunun bilincinin asla bir kenara çekilmeden sorgulanabilmesi ve hayat bahsini de unutmadan geri kazanabilmemizin de yolunu ortaya çıkartacak. Çünkü 15 Temmuz'da yaşadığımız şey çok basit bir biçimde kenara atılıp da işte bir darbeci clean yapabilmek istediği şeyler değildi. O darbeci clean yapamadığını bugün başkaları bugün ismi lazım değiller. Bugün işte başkomutan diye kendine atayanlar, bugün dünyaya halen şunu yaptık, bunu yaptık, böyle yaptık diye anlatanlar gün be gün güncelliyor. Yaklaşık 13,5 aydır mesela Sur, David Mesela Farkin yerle bir, mesela Nisebin asla geri yerine getirilebilmeyecek kadar ağır tahribatın altına. Mesela Geberli Şırneht'te insanlar kendi kendi hallerine ve kaderlerini terk edildiği, gökyüzünün çalındığı bir menzilde yaşamaya gayret ediyorlar ki önümüz kış. Vicda Haber Ajansı'nın geçtiği haber metninde bir tane satır vardı onu ben paylaşayım. Çırneh olan İhsan Su, yaşanılan yasağın ya da uygulanan yasağın, ne zaman kalkacağının bildirimini şu yanıtı veriyor. Yıkımlar tamamlandıktan sonra yanıtını veriyor. Yani yıkım bitmeden yasağa kaldırılsak, halk gelip yerleşirse, halkla aramızda sorunlar çıkacak diyor. Yani hayatı savunmak isteyenlere ya da hayatı bir kez olsun savunmak isteyen ve bunun için çabalanan birileri olduğunda dur bir dakika, Orada devlet var diye kafamıza tünemeye devam ediyor. Ee, bu bir dolu şey arka arkaya gerçekleştirilirken tabii ki benim burada kalkıp Ermenistan seyahatimdeki benim iç burkan halimi anlatabilmem söz konusu olmuyor. Ya da e, benim gibi bir e, bayraksız, topraksız olmaya alışmış birisi için ummadığı bir toprağın parçasında bir hrantik e, stencili görebilmek ya da işte... E, Zizernega ortada yerindeki o yanan Alev'in arasında kimi zaman bizim Ermenilerin dediği Ağutku duyabilmek tam da geçmişten. E şimdi ne farkımız var diye buraya döndükten tam da bir hafta sonra fark ediyorsun. Hala aynı yerdeyiz, hala aynı uzağındayız. Sesli evet, sesli meramında bu haftalık finaline geldik ama ya anlatacak o kadar çok şey varken hani neresinde final yapacaksın, nasıl final yapacaksın? Yaşam hakkında taarruz dolaylı değil, hep doğrudan yapıldığı bir ülkede cidden soluk almayı hala başarabiliyor musunuz? Abi? En büyük meselemiz de hala bu. 600. hafta bu hafta 24 Eylül Cumartesi saat 12'de Galatasaray Meydanı'na bir çağrı var. Bu memleketin en büyük ve en uzun soluklu dirilişi diyebileceğimiz Cumartesi annelerinin kayıp yakınlarının insanların 600. haftası 21 yıl sonra İstiklal Caddesi'nde tekrar aynı noktada ve Cumartesi günü 12'de o meydanda olma kararlarını gösterebilirsek eğer ki çalışıyorsak benim gibi çalışanlar için destek çıkarak, bayraklarını anlatarak ki Büyük 80'de 1980 yılında gerçekleştiren daire ortamı sırasında kaybettiğimizin bilinciyle büyüdük. Ve 5 kardeşten hayatta kalan üçü sadece onları bir kez olsun. Görebilmek istenciyle bir kez olsun. Hayatta var olsunlar ya da yaşıyorlarsa görebilir miyiz diyerek istenciyle kendi hayatlarını eylediler eklediler ama hep bir Kardeş beklediler, bir kardeşin geri dönebileceğini ihtimal vererek. Kayıp yakınları için römar sahneleri büyük bir mesele. Kayıp yakınları için kaybedenler için, kaybedenlerin gözünün içine baka baka hesap sorabilmek için çok büyük bir mesele. Tıpkı bugün Hrant Dink ödüllerinde Türkiye'den Tahir Elçin ve işte Diyarbakır Barosunun seçilmesinde olduğu gibi barışa. Eşitliğe, adalete ve gerçekliğe, hürriyete, gerçekten hürriyete varabilmek için birbirimizin sözlerine ve işlerindeki bu iltimasları ya da çeşitli kaybetmek kaybetmeksizin sorgulamamız gerekiyor ki bu da önemli bir bahis olarak hayatımızdaki yerini alıyor. Kulak verdiğiniz program Sesli Meram. Evet Ermenistan'da bahsedecektim ama onu Radio'nun Nesav üzerinden paylaşırsam zaten göreceksiniz. Orası da ayrı bir dehşetti. Orası da ayrı bir dünyaydı. Dehşet çünkü yıllardır nasıl ezberlerle büyümüşüz. Güzellik çünkü hayatın akışı hep mi farklı olurmuş, hep mi güzel olurmuş. Hep mi değişkenmiş. İnsan gülmeyi yeniden hatırlayabilir miymiş? Buna dair çok büyük bir karşılaşma benim gibi çok da fazla inancı olmayan birisini bile çarpabildiyse... Eminim şu satı içerisinde 100 yıldır aradığımız şeyinde, bir gün geldiğinde, bir gün var olduğunda, nasıl muhteşem bir şey olduğunda idrak edeceğiz. Ya da göreceğiz. Umur, umut ediyorum en azından. Angel of Girona ve Keller Söller ikilisiyle veda edelim bu hafta. Sesli meramdaydınız. Burası da Nord Radyo. Teslimeram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.